Açık Radyo, Açık Dergi, teknolojinin karanlık yüzünden hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben bugün kağıt sesiyle başlıyorum. <gülüyor> Şimdi e, Murat'cığım bugün ben şu son zamanlarda bir e, telefonunuz yasa olarak kayıtlıdır değildir. İşte bir sürü internet üzerinden de arkadaşlarımızdan mailler geldi. Aman şuna dikkat bu numara e, gerçeği yansıtmıyor. Öbürü şöyle falan filan bir sürü bir şeyler geldi. İşte o kadar bir sürü ki ben o yüzden kağıt çıkırdı attım. Etrafım kağıt doldu bunları bir köşeye yazayım da programda okurum belki bir kısmını diye. Şimdi bana bir şey anlatır mısın? Baştan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ya şu şey oldu bana. Çok fazla cep telefonu çalındı. Hı. Ve şimdi cep telefonları çalınıp duruyor. Ondan sonra bu cep telefonu çalanlarda da başka kartı takıyorlar. Ve rahat rahat konuşuyorlar bunu. Ne yapacağız diye düşündüler. E, yetkililer diyeyim. İşte Türkiye'de e, telekomünikasyon kurumu. Sonra baktılar ki her telefonun bir... Kartı var, yani bizim numaramızı ifade eden bir SIM kartımız var. Bir de her telefonun da bir numarası var. İşte bu numaraları şey yapalım. Ee, üzerinden geçelim. bu numaraları kullanarak çalıntı telefonlara biraz daha sekte uğratalım gibi bir yaklaşım söz konusu. Peki bununla ilgili ne gibi bir süreç yaşadık? Ne oldu? Telefonlarımızın çalıntı mıymış değil miymiş? Belki ikinci el aldık. Bunu anlamamız için ne yapmamız gerekti? Şimdi önce bir altyapı hazırlığı yapıldı. Yine Telekomünikasyon Kurumu gitti Türkiye'deki üç tane operatöre dedi ki arkadaşlar birer tane büyük veri tabanı tutacaksınız. Hangi numara, hangi yemeği numarası, hangi telefona kayıtlı ve bu... Çalıntı mı yoksa izin verilen bir numara mı? Ben bu veri tabanını bir kere oluşturduktan sonra da Türkiye'ye resmi yoldan ithal edilen tüm telefonları buraya ekleyeceğim. Böylece benim bilgim dışındaki eklenenler sizin ne Tüksel'de ne Tersim'de ne Avea'da çalışmayacak. Ya da başka bir deyişle sistemin dışından sisteme yeni telefon girişi yapılamayacak. Çalınan telefonları da sen savcılığa bildirdiğin anda sistemden silecekler. Hiç kimse kullanamayacak. Gerçi biz bununla ilgili bir program yapmıştık bundan bir yaptık, iki ay kadar önce. Yaptık. Yani hani bu moda olmadan önce. Evet, ama şimdi de tam zamanı bir kere daha yüzden <gülüyor> evet, tekrarlamak e, lazım. O, o zaman da üstünden geçmiştik ama o zaman şöyledi biz hani onlara bir e, yedek güvence olarak bunu yapmaları gerektiğini söylemiştik. Evet. Şimdi yapılmadığı takdirde yani e, numaramızı e, onaylatmadığımız kaydetmediğimiz takdirde kaydetmediğimiz takdirde. takdirde aslında artık suçlu durumuna düşebiliriz. Bildiğim kadarıyla dün bu e, kayıt süresinin son günüydü evet. değil mi 13'ü itibariyle? Evet işte bugünlerde henüz ben bugün bir şey duymadım daha ama hani önümüzdeki haftalarda bu veri tabanları son günlerde çok yoğun şey yapıldı. E, ya bir süre uzatmasına gideceklerdir e, ya da e, artık işte Telsim'de, Türksel'de ve Aveya'daki veri tabanlarının birbirleriyle değiştirecekler ve ondan sonra diyecekler ki artık bizim bu, e, kayıtlı olduğumuz telefonlar dışında yeni numarayı kabul etmiyoruz. Peki bu normalde kendimizi onaylatmak ya da kayıt numarasını alma konusunda geciktiysek? Geciktiysek şu an için yani şu andaki bilgilerimle söylüyorum geçmiş olsun. Hmm. Ee, ama bununla ilgili son zamanlarda zaten herkesin cep telefonuna en az bir mesaj geldi. Şimdi açık radyoya kayda geldiğimiz zaman bile arkadaşlarla konuştum. Onları da işte Tersim Bey, Türksel veya kullanan arkadaşlar var. Herkese birer mesaj gelmiş maşallah. Bana gelmedi mesela. Tamam sen o zaman şeysin. Nasıl baştan testcillim artık. Ya baştan testcillsin. <gülüyor> ya da seni hiç farkında bile değiller hayattaki varlığın. İptal yok. Yani... O fatura iki mü ederse fark ederler onlar. <gülüyor> Sen vip müşterisin. <gülüyor> evet, öyle. O yüzden seninkini kesmeyeceklerdir diye düşünüyorum. <gülüyor> Ya bu Pe kadın susarsa diye çok korktular belki. Yani Türklerdeki bir kişinin maaşını sen ediyorsun. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> Peki şimdi e, bununla bağlantılı olarak bir de bir takım sahte mesajlar, mailler falan da mı gelmeye başladı bir yerlerde? Bana onlar. Bir, bir takım uyarı mailleri geldi bana fakat ben çok üşendiğim için okumadım nasıl olsa sana sorarım diye. <gülüyor> şimdi herkesin aslında başına gelen en e, ilginç konu mesela bir mesaj geliyor diyor ki diyor ki mesaj işte önemli uyarı. E e e-mail e numarası diyor herkes Türkçe'de o yüzden ben de öyle söylüyorum İşte şu şu şu olan cep telefonla yasal olarak kayıtlıdır e, bir işlem yapmanıza gerek yoktur bu iyi bir şey tamam ya da diyor ki yasal uyarı işte e-mail'i şu, şu şu e cihazınız kayıt dışı işte Turkcell mesela 50 kontör kayık bedelini kontör bizden düşüyor e, ve sizin için kaydediyor bir şey yapmak istemiyorsanız iki gün içinde hayır diye yazıp işte bir numara yollamanız gerekiyor Şimdi burası çok enteresan. Bu şu demek sen hayır demediğin sürece bir numara bir e numarası yani başka bir işte bir telefon cihazını Turkcell senden parasını alarak kaydettirecek. Ama acaba gelen bu numara senin telefonunla aynı mı? E peki yani o zaman bir anlamda yasal demeyeyim de hani akıllıca bir şey yapmıyor Turkcell bunu yapmamasını sağlayamadılar mı acaba? Yok. Şimdi herkese kendi teorik olarak cep telefonu e-mail numarasını yolluyor. Hı -hı. Fakat zaman zaman bazı insanlar da gösteriyorlar. Mesela e, biraz önce bir arkadaşımız da gösterdi. Dedi ki bu numara benim numaram değil ama benim telefonuma böyle bir mesaj geldi. Çünkü kendisi kendi telefonundan yıldız diyez 06 diyeze basıyor. Bu e-mail numarasını, telefonun görmek için olan bir yöntem. E, çıkan numarayla gelen mesajı karşılaştırıyor. Aynı değil. Ha Niye aynı değil? Büyük olasılıkla bu telefonu daha önce bir başka yani bu kartı sim kartını daha önce başka bir telefonla kullanmış. O kayıt altına almış. Hmm, anladım. Peki şimdi bugünden itibaren kayıt olmadığı takdirde telefonumuz şu mu olacak? Siz i̇stediğin sim kartı tak telefon çalışmayacak mı? Doğru. Türkiye'de çalışmayacak. Ha, bu telefonu al yurt dışına sat. Kaçakçılar bu telefonu alsınlar başka bir ülkeye yollasınlar çalışacak ama Türk sistemi içinde çalışmayacak. Peki bu yurt dışından aldığımız e, telefonlar, yani eskiden benim oldu ben e, yurt dışından telefon aldığım oldu. Tabii. Ve o telefonları aldığım ülkenin kartıyla kullanıma e, paralel telefonlardı bunu. Doğru, bunu hala kullanabileceksin Türkiye'de. De. Şimdi onları buraya getirdiğimizde yine hatırlamıyorum ama bir takım bir kırdırma denilen bir şey vardı. O da oranın güvenlik, o, o ülkenin numara yok, güvenlik. Yok o telefonun içine başka kart takmamayla ilgili kırdırma. Bunun onunla bir bağlantısı o, yok. onunla bir bağlantısı yok. Burada önemli olan e, o telefonu sen Türkiye'ye getirdiğin zaman resmi bir kayıt işleminden geçmeden artık Türkiye'de kullanamayacaksın e, Türk kartlarından. Anladım. Ve tabii bunun için de senden fatura isteyecekler. Resmi bir Türkiye'ye giriş isteyecekler. Dolayısıyla sadece çalıntıya karşı değil bu Türkiye'deki Türkiye'ye kaçak giren telefonlara karşı da bir önlem. Benim tahminim böyle bir şey asla çıkmadı ama en azından bu kayıt süresiyle ilgili bir e, uzatma e, olacaktır. Yani çünkü herkes bu işi yapmadı diye tahmin ediyorum. İşte bakalım yani baya bir e, şimdi şeyler operatörler bu işi kolaylaştırdılar. Dediler ki sen kayıt etmemişsin ben senin yerine kaydediyorum. Senin telefonundan da işte 5 milyon düşüyorum 10 milyon düşüyorum 50 kontör düşüyorum bu işi yapıyorum. Peki e, şunu söyleyeyim de bu sistem oturduktan sonra e, bunun güvenlik tarafında açıklar mısın? Biliyoruz ama bir daha üstünden geçelim. Yani bunun asıl neye karşı? yani Bizi dinleyen hırsız dinleyicilerimize de sesleniyoruz. Artık yapamayacaksınız. Çünkü. Bunun açılımını getirir misin? Çünkü o telefon başka bir kartla bile çalınmayacak. Savcılığa başvurup bu çalındı dediğin anda. Hı hı. Ya da yurt dışından gelen kaçak telefonlar Türkiye'de çalışmayacak. ha Bunun iki tane de... Hemen şey söyleyeyim, teknolojinin henüz bu şu anda kullandığımız halin henüz çözülmeyen iki tane de karanlık tarafı var. Henüz aydınlığa çıkamamış taraflar. Birincisi, Türkiye'de çalınan telefon yedek parça olarak rahatlıkla kullanılır. Ya da Türkiye'de çalınan telefon yurt dışına gidip rahatlıkla kullanılabilir, yani yurt dışına satılabilir. Ya da e, Türkiye'de çalınan telefon kayıtlı bir başka telefonun numarasıyla e, değiştirilerek, ona imei numarası değiştirme deniyor. Zaten kayıtlı bir numarayla değiştirilerek kullanılabilir. Anladım. Peki o zaman e, bizim tavsiyemiz yine de bir kendilerini en azından şu anda biz dinleyen dinleyicilerimizin bir e, düşünmeleri eğer bunu yapmadılarsa en azından bugünden gecikmeli olarak ne yapabileceklerini araştırmaları. Evet zaten bir tersten de gidelim ba Eğer yapmadılarsa hani telefonları çalışmaz olacak. Dolayısıyla onun farkına varacaklar ve bunun ya faturasını bulup gidip tekrar kaydettirme yoluna gidecekler ya da hakikaten kendilerini fatura değil de telefon almak zorunda kalacaklar. Böylece bugünden itibaren telefonumuzu çalan hırsız için üzülme günlerimiz başlıyor. Ben bu tarafında çok keyif alıyorum. Konuyla ilgili başka eklemek istediğin acil bir şey yoksa programımızın sonuna geldik. Bu haftalık bu kadar. Tamam o zaman haftaya çarşamba tekrar yeni bir konuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.